Anaya yapılan iyilik için kişiye, babaya yapılanın iki katı icir vardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. En hızlı kabul edilen dua ananın duasıdır. Sahabi i kiram sordular ey Allah'ın Resulü bunun sebebi nedir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki Çünkü o çocuğa babadan daha merhametlidir.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 Akika kurbanı kesilir. İsmi konulur ve saçları tıraş edilir. Altı yaşına gelince terbiye edilir. Dokuz yaşına gelince yatağı ayrılır. On üç yaşına gelince namaz kılmadığı takdirde dövülebilir. On altı yaşına gelince babası onu evlendirir. Sonra elinden tutar ve şöyle der. Seni terbiye ettim, dinini öğrettim.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 Sen içeri girdiğinde Yezid'e karşı öfke ve nefret doluydun. Ahnef yanından ayrılınca öfkesi geçti ve ondan memnun oldu. Oğluna 200 bin dirhem ve 200 kat elbise gönderdi. Yezid de Ahnef bin Kaysa 100 bin dirhem ve 100 elbise verdi. Böylece babasından gelen hediyelerin yarısını ona vermiş oldu.